Kardeşlerim, muazzez müminler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itibamız Namazda teşerrüde oturduğunuz zaman Esselamu Aleyke deyişiniz Efendimiz Aleyhisselam'ı selam deyişiniz Normal hayatınızda ona salat ve selam getirmişiniz Sizleri her solukta, her adımda Aleyhisselatü Vesselam'a götüreceksiniz Artık bir noktadan sonra sürekli Efendimiz Aleyhisselam'ın varlığını hissedeceksiniz. Onun varlığını hissettikçe ona itibar daha da kolaylaşacaktır. Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiramı, onlardan sonra gereken bütün kuşakları, bütün nesilleri, kendisine selam, kendisine sadat hali üzere kalarak, onunla bu علي من فإن صلاتكم علي sonra gelecek ümmetin bana sürekli selam selamlar çokça getiriniz çünkü إن الله هرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء yaşarken çektiler. Wallahu yasimu kelli ennaz. Cenab-ı İmam Müslim rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam İsraili gerçekleştiriyorlar. Buyuruyorlar ki. selam vereceksiniz Hz. Muhammed aleyküm diyeceksiniz Allahu Allahumma ala Muhammed diyeceksiniz Medine'de Hz. Muhammed aleyhisselam selatınıza karşılık vereceğiz onun içindir ki peygamberler yaşıyorlar diyoruz ama hayatları dünya hayatı gibi değil işte Hz. Musa öldükten sonra kabrini bazı batlarına baktığımız zaman da fükür peygamberleri yaşıyor, kabul ediyor. İnsan vefat edince malı taksim edilir. Ama Peygamber aleyhisselam buyuruyorlar ki bizim malımız taksim edilmez. Yani peygamberler yaşıyor, kabul edilir. Bir kadının kocası vefat edince, iddicini tamamladıktan sonra yoldan da koruyacaklar. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek kinaşını kabirden almak için gayrimüslimler, zındıklar 5 ayda müdahalede bulundular. Onlardan bir tanesini size arz edeyim. 557 yılı hicri beş tarihi Nurettin Mahmut Nurettin Zengi Hazretleri Diyor ki her gece <gülüyor> olduğunu <gülüyor> Medine'ye gel ve beni bu iki adamdan kurtar. Namaz kılıyor, yine yatıyor, hadise üç defa tekrar ediyor. Gece hemen veziri Cemalettin Mevsili'ye haber gönderiyor, buraya gel diyor. Rüyayı sadece ona anlatıyor, ona aktarıyor. Bir özel birlikle yola çıkıyorlar. 16 günde Medine'ye gel. İstersin. Herkes kütüve aklını yazdıksın. Sırayla herkese altın dağıtılacak. Sadaka verilecek. Gelenleri bir bir Nurettin Zengi Hazretleri izliyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın rüyada gösterdiği iki kişilerin kabul edemeyiz, gelmek istemiyorlar. Milletin zengin hazretleri askerlerini gönderiyor, iki kişi geliyor. Birine ne Sabah akşam da baki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerini ziyaret ederler. Eyni menzil yukurma, sizin evleriniz nerede diye sorar Nurettin zengin. <gülüyor> Evlerini işaret edince kalkar evlerine gider. Bakar ki Müslüman dedi, orada seccari, orada tesbih. Hasırları kaldırım bir denegörçü. Hasırların altında bir tümel. Kaza kaza Allah Resulü kabrine gelmişler. Bir sonraki gün Hazreti Muhammed' kabrinden alacaklar aleyhisselam. I. Sorar bu toprakları siz nereye götürdünüz? Hani insanlar onları tarif ederken sabah akşam sürekli baki kabristanlığını ziyaret ederler. Sırtlarında mariblilerin taşıdığı deri torbalar var. Onlara gündüz aldıkları kazmışlar, son noktaya gelmişler. Alacaklar ki efendimiz aleyhisselam Nuruddin Zenginin rüyasına giriyorlar. Yetiş evladım, beni bu adamlardan kurtar diyor. İki kişiyi orada idam ediyor. Şimdi dönerseniz, Ali selamu aleyhıhu vesselam buyurdular ki bana bana selam diyor dediğim. Bana Samsun'dan balama bana O halde kardeşlerim <gülüyor> Cenab-ı Hak onu insanlardan, insanların saldırılarından muhafaza ettiler Kabirde korudular, müminlerin imanı yüksek olanların de korudular Hani kimisi hayret ediyor falanca filan toprak ve çürütemez. Diline yalan ve yanlış vermeyen Hazreti Muhammed Aleyhisselam haber verdi. Görünce değil, o haber verdi diye iman ver. O konuştu diye teslim oldu. Ve sonra eğer sizde de Efendimiz de, devam ederseniz, her durumda ona assalatu vesselamu ya Resulullah derseniz, sünneti çarşımızda hayatımızın bütün şubelerinde yaşarsanız Allah sizi şeytanın bütün fitnelerinden koruyacak. Hz. Muhammed'in kabrinle koruduğu gibi kabir azabından koruyacak. Ve sonra ahiret gelecek. İşte o zaman Allah'ın rahmetine salat ve selam getirdiğiniz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatine muhatap olacaksınız.